Ağuzzu bilyahe min Şeytanı Rajeem Bismillahi R-Rahman R-Rahim İna ve nas ve nas ve ağuzzu bilyahe ve misiyat amalına Men yehdihi Allahu ve men yudel feda hadiyle ve eşhedu anla ilahid lahu wahtahu la shirkila <Sessizlik> ve eşhedu an muhammedan abduhu ve rasuluhu imamat fain astaqal hadis kitab Allah ve khair alhadi hedi ve ve şerral umuri Ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalaletin fınlar. İmam Berbehari rahimehullah'ın Şerhu's-Sunne kitabında 125. maddede kalmıştık. Şöyle diyor: Ebubekir ve Ömer radıyallahuna'nın kabirlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Ayşe radıyallahuha'nın odasında olduğuna iman edilir. Onlar da oraya defnedilmiştir. Kabre gelirsen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e selam verdikten sonra onlara da selam vermen gerekir. 126. İyiliği emretmek ve kötülükten yasaklamak vaciptir. Ancak muhatabın kılıcından veya sopasından korkarsan bu hariçtir. Yani iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama neticesinde daha büyük bir zarara uğrama söz konusu olursa o zaman e, iyiliği emir ve kötülüğü men etmenin vacipliği düşer. 127. madde Allah'ın bütün kullarına selam verilir. Müellifin burada bu ifadeyi mutlak kullanmasında e, bazı problemler var. Şöyle ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, Yahudi ve Hristiyanlara ehl-i kitaba selama başlamayı yasaklamıştır. Onların selama başlamaları için yolun dar yerine sıkıştırın. Onlar selam versin diye. E, yine bidat ehline selam verilmesinden yasaklamıştır. E, bunun gibi bazı İstisnalar var. Eğer müellif şunu kastediyorsa o zaman doğrudur. Yani mesela esselamu aleyküm men ittebeal huda hidayete tabi olanlara selam olsun şeklinde bir selam kastediyorsa Allah'ın bütün kullarına bu şekilde selam verilir. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hristiyanlara yazdığı, işte devleti yöneticilerine yazdığı mektuplarda gayrimüslimlere bu şekilde başlamıştır. Hidayete tabi olanlara selam olsun şeklinde. Eğer böyle bir selamı kastediyorsa bu ifade doğru ama mutlak olarak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye Müslümanların o selamı kastediyorsa e, herkese bu şekilde selam verilmesi doğru değil. Yani Yahudi, Hristiyanlar gibi, gayrimüslimler gibi onlara selamla başlamak caiz değil. Ama onlar selam verirse Yahudi ve Hristiyanlar da selamını cevaplamak caiz. daha ehli yine burada onlardan farklı bir konumda. Bidad ehline selam verilmez de alınmaz da. Yani bunu istisna eden, tahsis eden hadisler var. Mesela kaderiler, e, özellikle zikredilenler arasında bu ümmetin mecusileridir diye e, ismen tahsis edilen fırkalarda. 128. Mazereti olmaksızı mescitte cuma ve cemaat namazlarını terk eden kimse bidatçıdır. Mazeret, kişinin mescide gitmeye gücü yetmeyecek kadar hasta olması veya zalim yöneticen korkması gibi şeylerdir. Bundan başka şeylerde kişinin mazereti yoktur. Müellef'in bu ibaresinden de sanki cemaatten alıkoyan mazeretler sadece bu ikisiymiş gibi bir intiba oluşuyor. Fakat yani cemaate, cemaatle namazın vücubunu düşüren daha başka şeyler de zikredilmiştir fıkıh kitaplarında özellikle yani hadislerle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaati farz kılan ibaresi mesela Abdullah İbnü Ümmü Mektum radıyallahu anh. ''Ben kör bir kimseyim, beni getirecek kimse de yok mescide.'' diyor. E, ''Evimde uzak.'' diyor. ''Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen mazursun.'' diyor. Dönüp giderken çeviriyor geri. ''Bir dakika diyor sen ezanı işliyor musun?'' ''İştiyorum.'' diyor. ''O zaman gelmen gerekir.'' diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani burada ezan iştildiği takdirde, haparlarsız çıplak müezinin sesiyle e, yalın bir şekilde iştiliyorsa, e, o zaman cemaate katılmak vaciptir. Cuma ve cemaat namazlarında işte e, mesela e, Ebu Zer, İbn Mesud ve daha başka sahabilerden, Radyalı Hanım'dan gelen rivayetlerde namazları vaktinden geçiren, yani farzlarını e, ihlal eden, şartlarına uymayan bazı yöneticilerin geleceğini bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunların arkasında işte cemaate katılmanın, cuma veya cemaat namazlarına katılmanın Vacip olmadığını ifade ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fakat onlarla mescide bulunursan kılmam deme. Onlarla beraber kıl diyor. E, bu senin için nafiledir diyor. Yani onlarla beraber kılınan namaz, e, bu sefer şartlara riayet etmedikleri takdirde farz değildir ama nafiledir. Yani onlarla beraber kılmırsa nafiledir. E, siz vaktinde kılın diye emrediyor. Yani bunun gibi e, namazın sıhhatini etkileyen durumlar söz konusuysa, cuma veya cemaat namazlarında o zaman bunların e, arkasında kılmak mecbur değildir. E, kişi şartlarına uyarak kılar. Yani vaktine riayet eder, tadilerkenler riayet eder, bunun gibi e, şartlarına riayet ederek kılar. 129. Bir imamın arkasında namaz kılıp imama uymayanın namazı yoktur. Bazıları şöyle bir tevil yapmışlardır. İşte diyelim İmam Fasık veya Bidatçı onun arkasında kıl yani sen ferdi olarak kıl imama uyma diye böyle bir yorum yapmışlardır. Böyle bir yorumu reddediyor müellif. Yani imamın arkasında durdun mu imama uyacaksın. Ee, yoksa o namaz geçersizdir. Tabii iade etmeye düşünen kimse için e, bu şekilde davranması tamamen siyasi bir şey oluyor. Yani insanların gözünde cemaate gitmiyor veya cemaatin şeyini e, hafife alma gibi bir intiba vermesin diye. Belki e, mesela cehmi imamlar e, hilafetin olduğu zamanlarda Ahmet bin Anbel'in cehmi bir imamın arkasında namaz kılıp da şayet kendisine hüccet ulaşmış birisi ise e, bu namazı iade etmesi, iade edilmesinin emredilmesi ama kılması. Çünkü halife yani e, eğer böyle siyasi bir anlamı varsa, Müslümanların halifesi varsa cemaat terk edilmez. Onun arkasında ne olur? Ee, i̇şte ben tek başıma imama uymuş gibi yapayım ama ben işte bütün rükünlerimi kendim yapayım. İşte Fatiha'sıyla beraber e, zamm Suresi hepsini ben kendim okuyayım. Ben ferdi olarak namazı kılayım, cemaat sanki kılıyormuş gibi, cemaatle kılıyormuş gibi bir intiba olsun derse bu namaz geçersizdir. Yani bunu da iade etmesi gerekir. O halde imama uyacaksın, halife varsa, imama uyacaksın, bu namaz eğer geçersizse, sıhhatini iptal eden unsurlar varsa böyle bir namazda, o zaman o namazı iade edersin. Fakat işte ben ondan imamın arkasında cemaate uyarak kılmış gibi yapayım ama ferdi kılayım dersem bu namaz geçersizdir. Bunu da geçerli sayma, buna bir uyarı yapıyor müellif. 130. İyiliği emredip kötülükten yasaklama kılıçla değil, elle, dille ve kalple yapılır. Emri maruf, nehi, alim münker. Nitekim Ebu Said el-Hudri radıyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Sizden kim bir kötülük görürse eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle, buna da gücü yetmezse kalbiyle ki bu imanın en zayıfıdır. Bunu müslim rivayet etmiştir. Yani burada elle kötülüğü değiştirmek, dille ve kalple münkere karşı çıkmak bunlar işte yöneticilere karşı kılıçla ayaklanmak değildir. Bu hatta kastedilen bu değildir. Kişi elle mesela kime karşı yapar? E, yetki alanındaki kimselere karşı eliyle kötülüğü değiştirir. Bu nasıl olur? Mesela devlet yöneticisi veya devlet yöneticisinin atadığı valiler, valilerin atadığı zabıtalar, polisler bunların işte belli şeylerden dolayı dövme yetkisi var. E, işte hat cezalarını uygulama gibi yetkileri var. Onların dışındaki kimselere gelince, mesela aile reisi olarak baba, erkek, hanımını dövebilir gerektirdiği şartlarda. Yani şartlar bunu gerektiriyorsa. Veya çocuğunu, çocuğu yanlış yaptığında, mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çocuk 10 yaşına geldiği halde hala namaz kılmıyorsa onları dövün buyurması gibi. Burada sen kendi çocuğunu dövebilirsin. İşte Ahmet'in çocuğunu dövemezsin. Senin sözün kendi çocuğuna geçer. Yani herkes, mesela başkasının çocuğuna emri maruf yapacaksan burada ancak dille yapabilirsin. Ama kendi hükmün kime geçer? Kendi evladına, kendi sözünün geçtiği, kendi kölene, kendi hanımına, yani yetkin altında olan kimselere e, bu söz konusudur. E, ama başkaları ise dille. Dille yapmanın da, dille emri maruf, nehyen münker yapmanın da bazı şartları vardır. Sabır ve ilimdir. Yani bir kimse ilim vasfına sahip ama sabır vasfına sahip değilse bu kimsenin iyiliği, emir ve kötülüğü yasaklamada bulunmaması daha hayırlıdır. Hem sabır hem ilim hasretlerine sahip olmalıdır iyiliği, emir ve kötülüğü yasaklayacak kişinin. Ee, eğer bunlardan hiçbiri söz konusu değilse yani ne elle engel olabiliyor ne dille engel olabiliyor o zaman kalbiyle buğz Bazı şeyler mesela... E mesela yöneticilerle ilgili olarak ele aldığımız zaman halife yönetici devlet yöneticisi olan kişi halife olmasa bile senin başında yetki sahibi olan yönetici sırtına vurup malını zorla alsa dahi itaat et diyor Allah Resulü vesselam yani buradaki itaat bunu hoş gör manasında değil yani yapılan bir münker var sen burada ancak kalple buğz edebilirsin yani onu vermemezik etme yani bundan dolayı kavga etme yöneticilerle çekişme Bundan dolayı hapse girmene sebep olacak işlere girişme. Bu yoktur. Bu dünya ile ilgili konulardadır. Dinle ilgili konularda ise dinlemek de yoktur, itaat de yoktur. Mesela senin namazına müdahale ederse, senin orucuna müdahale ederse vesaire. Yani senin ferdi ibadetin Allah ile arandaki o kulluğuna müdahale ederse burada yöneticiye itaat yoktur. Yani Diyanet işte Ramazan'ı belli zamanda... E, belirliyor. Şu gün işte oruç başlamıştır. Şu vakitte iftar edilir, Şu vakitte savur yapılır diyerek Diyanet bu vakitleri belirliyor. Bunlarda itade edemez. Yani bu din konusudur, ibadet konusudur. Bu Allah ile senin arandaki bir meseledir. Yönetici burada karışamaz. Senin ibadetine müdahale edemez. Etmeye kalkarsa burada itade edilmez. Gerekirse bu konuda canını bile verirsin. Yani bundan dolayı işte sen mesela Onların belirlediği vakitte iftar etmiyorsun diye seni hapse atsa bunun için hapse de girersin veya işkence uygulasa bunun için işkence de çekersin. Bunlar bu, bu konularda itade edilmez. Ama dünyanınla ilgili bir mesele ise mesela sırtına vurup malını almasını örnek veriyorlar Resulullah Aleyhissalatullah. bu konuda itade edersin. Senden zorla vergi alıyorlar. Mesela şu an Müslüman'dan vergi alıyorlar. E, alınmaması gereken vergiler. Yani. Kafirle zimmiyle eşit, yani sanki Müslümanlar bu ülkedeki zimmet ahdı ile bağlanmış Yahudi ve Hristiyanlar gibi bu devlete vergi veriyor, kendi devletlerinde bu şekilde gayrimüslim gibi muamele görüyor. Bu haksız bir uygulamadır. Biz buna kalbimize karşı çıkıyoruz. Fiilen, fiilen eğer mesela gizli yollarla vergi kaçırma gibi kendi aklımızla ilgili olan konulara kaçabilirsek kaçırırız. Yani devletin görmediği, elinin, gözünün ulaşamadığı yerlerde bunu yapabilirsek yaparız. Başka bir kul hakkına girmemek kaydıyla. Ama bu ortaya çıkıp da zarar göreceksen bunu yapma. Mesela e, bunu aleni olarak yapma. Ben işte vergi vermem. Demek bu doğru değil. Burada çünkü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sırtına vurup malını zorla alsa dahi buna itaat et. Yani bu konuda senin dünyana verdikleri zararlarda itaat et. Senin aleyhine kayırmacılık yaptıklarında bir işe, bir göreve hak sahibi sensin ama sakallısın diye seni almıyor. Gidiyor bir fasığı alıyor onun yerine. Yani iş yerlerine bu tip şeyler yapıyorlar devlet dairelerine mesela. Bu gibi şeyler de bundan dolayı yöneticilerle çekişme diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu gibi zulümlerine sabretmeyi emrediyor. Yani burada sabretmek kalp ile e, haksızlığa karşı çıkarak sabretmek. Yani elinle ve dilinle müdahaleden geri durmaya sabretmek, kalbinle e, karşı çıkmak konusunda yetinlerek buna sabretmek. E, bu, bu konularda böyle sabırlar emrediliyor. Ama dinle ilgili konularda, ibadetimizle ilgili, akidemizle ilgili konularda kesinlikle onlara itaat söz konusu değildir. İşte devlet ne yaparsa öyledir. Bazı e, insanlar devlet kavramını yanlış yere koyduklarından yani Ullemr diyorlar Ullemr'i sanki Allah ve Resulü ile eşit bir mertebede gibi. Yani kitabı ve sünnet uymasa bile, uymasa bile ters düşse bile işte devlet koydun mu tamamdır. Hatta piyangoyu bile devlet yapıyor o halde bu caizdir diyerek böyle inananlar var. Böyle acayip e, inanışta olan insanlar var. Böyle bir inanış şüphesiz şirktir. Yani bütün. Mesela devlet tekel vasıtasıyla içki satıyordu bir zamanlar özelleşmeden önce. Yani devlet içki satıyor diye bunun satışı caiz olmaz. Veya içmesi caiz olmaz. Devlet işte e, kerane açıyor diye bunlar caiz olmaz. Yani kim bunlardan dolayı bunları caiz sayarsa işte alimlerini, rahiplerini, Rabler edinenlerle aynı konuma gelmiş olur. Yani helal ve haram koyma yetkisini devlete vermiş olur. Ama fasıklar bile e, aslen, yani Müslümanlarda asıl olan budur. Bundan dolayı helal saymıyorlar. Helal sayan ancak müşriklerdir yani İslam'la hiçbir alakası kalmamış müşriklerdir. Ama dediğimiz gibi fasıklar bile mesela devlet içkiyi serbest bırakmış. Bundan dolayı helaldir demiyor. Günah diyor. İşte biz günahkarız deyip böyle içiyor. Veya zinayı böyle devam ettiriyor. Yani haram olduğunu bilerek bunu yapıyor. Bu kimseler fasıklardır. Ama helal derse, yani devlet serbest bıraktı halde helaldir derse işte faiz... Faizi devlet yapıyor, o halde bu helaldir derse bunlar kişinin itkanını bozan, direkt küfre sokan şeylerdir. Yani din konusunda devlete veya başka bir şeye, başka bir kuruma, kuruluşa veya şahıslara itaat söz konusu değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam itaat ancak maruftadır, yani dinin meşru olan konulardadır buyuruyor. Evet, bu iki mesele yani Enb-ı Maruf ve nehyan Münker konusunda özellikle yöneticilere karşı olan konumda demek ki birbirinden farklı şeylerdir. Birisi devletin din konusunda yaptığı zulümlerdir. Diğeri dünya konusunda yaptığı zulümlerdir. Dünya konusundaki yaptığı zulümlerde sabretmemiz emrediliyor. Din konusunda yaptığı zulümlerde ise sabretmek yok. Yani itaat etmek, itaat edip sabretmek yok. Yani burada gücünün yettiği kadar karşı çıkma vardır. Dinle ilgili konularda. Yani itaat etmemek şeklinde. Karşı çıkma burada, onlara karşı ayaklanmak, yöneticiyi devirmek değil bakın. Yani dine müdahale ediyor bunlar. Bu, işte buna karşı çıkalım demek, işte bu yöneticilerle harp edelim, savaşalım değil. Yani biz itkadımızı kendimiz sayıh olana itikat ederiz. Amellerimizde de sayıh olan neyse bunu yaparız. Camiye gittiğimizde ellerimizi kaldırmayı yasaklarlarsa yasaklarlarsa yasaklasınlar. Bundan dolayı hapse mi atacaklar? Atacaklarsa atsınlar. Elimizi mi kesecekler? Keseceklerse kessinler. Yani bunun gibi e, şeylerde itaat etmemek gerekir. Ancak kişi mesela camıyla ilgili korkusundan dolayı, ikrah olarak görünen dolayı e, bunu gizler. İmanı zayıf olan kimseler bu imanın zayıfıdır yani işte. İman zayıf olduğu için bunu aleni olarak yapamıyor. Canına gelecek bir korkudan dolayı insanların yanında itikad ettiği sahih sünnete göre bir fiili yapmıyor. Mesela diyor ben sarıkla sokağa çıksam beni polisler tutar diyor. Bundan dolayı o kişiye günah yoktur. Ama böyle bir etken olmadığı halde İslam'ın şerlerini terk ederse elbette bundan dolayı günahkar olur. Kafirlere benzemekten dolayı. Bunlar ayrı meseleler. Yöneticilere itaat edilmez. Dinle ilgili, bizim ibadetimizle ilgili, İslam-ı şerlerle ilgili konularda zorlama yaparlarsa. Ta ki cana, mala, yani zaruret-i hamse dediğimiz şeylere zarar söz konusu olacak şekilde bir tehdidi varsa devlet organlarının, zayıf olan kimseler için bir ruhsat vardır. Yani kalben işrah etmemek kaydıyla fiilen onlara benzemek gibi. Çünkü onlara benzemenin takdirde mesela canına e, zarar verecek. Dayak atıyor mesela, hapsatıyor, atıyor. Bunun gibi tehlikeler varsa zayıf iman zayıf olan kimseler için böyle bir ruhsat vardır. 131. madde durumu kapalı Müslüman şüphe açığa vurmayandır. Yani e, nifakla ilgili şüpheleri aleni olarak ortaya koymayan kişi, yani bizim asıl olarak insanlarda kelime-i getiren, bizim kıblemize yönelen insanlarda hükmümüz Müslüman olduklarına hükmetmektir. Bunlar nifaklarına dair, bidatlarına dair şüphelerini dillendirmedikçe, fiyeli olarak açıkça ortaya koymadıkça onlar da asıl olan budur. Bu yüzden müellif şüphe açığa vurmayandır diyor. Yani herhangi bir şaibeyi ishar etmeyen. Ama bunları ishar ediyorsa, bidat bir görüşü dillendiriyor veya bidat olan amelleri, bidatçılara has amelleri ortaya koyuyorsa, onun artık durumu kapalı değil. O aleni olarak kendini ortaya koymuş. Ya yani nifak ehli, ya bidat ehli, ya fızk ehli. Bu şekilde. 132. Kulların iddia ettikleri kitap ve sünnette bulunmayan batın ilmi bidat ve sapıklıktır onunla amel edilmemeli ve ona davet edilmemelidir. Yani tasavvufçuların ve şiaların, batınilerin bunlar gibi kimselerin mistik e, grupların e, kitap ve sünnette bulunmayan kitap ve sünnette geçmeyen yani Kur'an'ın işte bir zahiri vardır, bir batın vardır gibi hadisleri de zayıftır ama böyle e, hadisleri delil getirip işte Kur'an'da böyle dese de yani zahiri bu olsa da bunda bir batın mana vardır diyenler. Mesela Merec el-bahrayn yerteği yan. Yahrucu minhuma lu'lu ve'l-mercan ayetlerinde. Merec el-bahrayn yerteği yani iki deniz karşılaştı. Bununla kastedilen Ali ile Fatıma'dır. İki denizle kastedilen. Yahrucu minha lu'lu ve'l-mercan o ikisinden inci ve mercan çıkar. Onlar da Hasan ile Hüseyin'dir diye böyle tevil edenler gibi. Bunlar kitapla sünnette gelmez bu ayeti böyle yorumlarlar. Yani hemen hemen bunun gibi manalandırmaları çoktur. İşte Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatında Kur'an'da geçen bütün nur kelimelerinin kendi nurculuk davetine işaret olduğunu, Said kelimelerinin hep kendisine işaret ettiğini, yani bunun gibi iddiaları, işte bir kısım bazı kimselerin epce hesabı yaparak kendi isimlerini Kur'an'da geçtiğini iddia etmeleri, Kur'an'da haber verildiğini, kendisinin İsa olduğunu veya oğlunun İsa olduğunu, kendisinin Mehdi olduğunu, böyle tuhaf tuhaf e, batın yollarla. Batın demek, zahirde olmayan demek. Zahirden ayrı olan şey demek. Gizli demek. içte olan şey demek. Böyle gün yüzü gibi ortada olmayan şeyler çıkarmaları. Mesela elflam, mime bir mana verip e, buradan başka başka şeyler çıkarmaları. Yani gizli ilimler dedikleri şeyler çıkarmaları. Bunlar hep bidat ve sapıklıktır. Bunlarla amel edilmemeli ve davet edilmemelidir. Bunların davetçilerinden de uzak durmalı, teberri edilmelidir. 133. Kendisini bir kimseye hibe eden kadın o kişiye helal olmaz. Eğer kadından istifade ederse her ikisi de cezalandırılır. Nikah ancak veli, iki şahit ve mehir ile olur. Yani bir kadın ister bakire olsun, ister dul olsun, velisinin izni olmaksızın herhangi bir erkekle evlendiği zaman o kimse zina etmektedir. Zina etmiş olur. Velisiz olan nikah. Burada mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kendisine hibe eden bir kadın vardı. Bu sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a has olan şeylerdendir. Ee, yani bazı özellikler Nebi Aleyhisselatü Vesselam hususiyetlerindendi. Ee, mesela dörtten fazla evlenebilmesi gibi bazı şeyler işte e, zekat mallarının ve kendisine haram olması gibi sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a has bazı hükümler vardı. Bir kadının kendisini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hibe etmesi de yine ona has olan özelliklerden. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetten dilediği kadınla dilediği şekilde evlenir, boşanır. Bu onun özelliklerinden idi. Dolayısıyla bu kıssayı delil getirerek herhangi bir kadın, işte ben kendimi falanca hibe ediyorum deyip böyle evlenemez. İlla ki veli ve iki adil şahit olmak zorundadır. fasık şahit değil, adil şahit olmalıdır. Ve bunun bir akit ile yapılmaz. Mehrin tayin edilmesi, sünnettir. Yani nikahın şartı değildir ama, yani mehir orada nikah esnasında konuşulmazsa, nikah geçersiz olmaz ama, sonradan da belirlenebilir yani mehir kadının hakkıdır öyle ya da böyle nikah esnasında zikredilsin veya zikredilmesin şayet nikah esnasında zikredilmezse belirlenmezse veya nikah öncesinde belirlenmiş olmazsa bu sefer mehri misil icap eder yani nedir o o kızın evlenen o kızın kız kardeşinin veya amca kızının dayı kızının veya emsali olan onun ne neyle evleniyor mesela bu asırda beş burma bilezik istiyorlar en az en az 5 bilezik otomatikman ona tayin nedir Misal olarak söylüyorum. Yani örfen neyse, emsali olan kızların mehri neyse, o mehri erkek ödemek zorunda olur. Şayet mehir baştan anlaşılmazsa, nikah sırasında anlaşılmazsa. iki adil şahit ve veli. Veli kızın öncelikle babasıdır. Yani babası varsa, ehli İslam'dan ise, münafık bile olsa, babası olduğu sürece, babasının izni olmadan kız evlenemez. Ee, babası yoksa vefat etmişse veya gayrimüslim ise kafir ise abisi Müslüman olan abisi amcası, dedesi bunun gibi e, velisi olan kimseler olur. Annesi asla veli olmaz. Herhangi bir kadın ifadesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sana bu da dahildir. Hangi kadın e, kendisini evlendirirse veya birisini evlendirirse diyor. O zina etmiştir kadının evlendirmede hiçbir yetkisi yoktur. Şayet böyle yakın akrabalarından olan erkek velisi yoksa, oğlu da yoksa, mesela dul olur, oğlu olur. Ümmü, Süley Ümmü Süleym radiyallahu anh'ın e, oğlu Enes radiyallahu velisi olmuştur Allah Resulü'yle evliliğinde. Kimsesi olmadığı için. Oğlunu kendisine veli olarak tayin etmiş ve öyle kıyılmıştır. Estağfurullah. Ebu Talha ile evliliğinde. Ebu Talha ile evliliğinde kendisinin başkasından Malik'ten olan diğer eski kocası Malik idi. Malik'ten olan oğlunu kendisine veli tayin etmiş ve Ebu Talha radıyallahu anh ile nikahı öyle kıyılmış. Böyle bir erkek yoksa velisi olmayanın velisi sultandır diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Yani yöneticidir. Yani validir, kaymakamdır, belediye başkandır. Kimse artık e, yönetici. Velisi olmayan velisi bunlardır. Müslüman iseler, ehli İslam iseler, münafık bile olsalar bu kimseler o kadının velisi olurlar. veya da kadın e, kendisine bir veli tayin eder. Mesela belediye başkanı, vali, kaymakam gibi kimseler, mesela zamanımızdakilere bakarsan, yani bunlar adalet vasfına haiz kimseler değil. Yani bırak, yani akrabası olsa belki konuşmaması gereken kimseler yani bu veli bu e, yöneticiler bu durumları dikkate alınırsa kadın mesela Müslümanların liderlerinden e, önde gelen söz dinlenen hocalarından imamlarından böyle kimselerden her iki tarafında kabul ettiği birisini e, veli olarak tayin eder ve iki adil şahit ile bu kaydı altına alınır iki adilin şahitliğinde yani herhangi bir nikahla ilgili bir problem olursa o zaman işte bu iki adil şahitliğinde iki adil şahidin şahitliğinde böyle bir nikah kıyılmıştır. Yani bunların nikahı geçerlidir, resmidir. Resmidir derken devlet resmisini kastetmiyorum. Hukuk olarak, İslam hukuku olarak resmidir, geçerlidir. Bunu ispat ederler herhalde. Boşanmada dahi böyle yapılması müstahaptır. Yani boşarken dahi iki adil şahit tutmak müstahaptır. Boşarken de evlenirken de iki şahit e, olması gereken şeydir. Ama genellikle boşamalarda bu tip şeyler olmuyor. Boşadığına şahit tutmuyor insanlar. Bunlar da probleme sebebiyet veriyor. Mesela sadece içinden kendisi, kendi kendine işte ben hanımı boşadım diyor böyle. E, sonra boşadı mı boşamadı mı belli değil. Sonra dönüyor e, hiç boşamamış gibi tekrar hanımıyla. Tekrar beraber oluyor vesaire vesaire. İşte bu sünnetin ihlal edilmesi bu gibi pürüzlere yol açıyor. Belki bu adam hanımını üç sever boşadı bu şekilde. Kimsenin haberi olmadan. Sadece kendisi veya kendisiyle hanımı arasında. Şahit yok. Bunlar problem. Allah katında bu veballi bir iş iken insanlar nezdinde nikahları geçerli gözükmekte. Bu sebeple boşamada dahi e, şahit tutulması sünnete en uygun olanıdır. E, sahabeden bazıları bunun farz olduğunu dahi e, ima ettiren, böyle düşündüren ibarelerle ifadelerde bulunmuşlardır. Yani iki şahit olmadan boşamanın e, sahibini böyle günaha sokacağı tarzda ibareleri var sahabelerin. İbn-i Mesud, İmran bin Usayn gibi sahabelerden düva edebiliyor Evet. Allah izin verirse 134. maddeyle bir sonraki derste devam edelim. Bu ee, son olarak, evet, nikah hukukuyla ilgili böyle bir şey zikrediyor müellif. menheç olarak işte sünnetten sapan kimseler, bu tip şeyleri e, meşru gören kimseler, özellikle Hanefiler mesela. Hanefi mezhebine göre veli izni şart koşulmuyor. Yani kız akıl bali ise reşit olmuşsa bunun velisinin izni olmadan, iki adil şahitle Bilmiyorum şahidin adil olduğunu şart koşuyorlar mı hatırlamıyorum kitaplarında. İki şahit diye geçiyor fıkıh kitaplarında. Mesela Mavsili'nin El ihtiyarında falan böyle geçiyor. Şahitlerde adaleti arıyorlar mı? O konuda bilgim yok. Belki arıyorlardır. Emin değilim. Ama iki şahit diye zikrediyorlar. Veli'yi şart koşmuyorlar. Veli'yi sadece reşit olmayanlar hakkında şart koşuyorlar. Yani bulaya ermemiş kızlar hakkında. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu gelen pek çok hadislerine aykırı. Bunu açıkça zina diye ifade ediyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir kimse e, Bukhari müslim okuyorlar. Yani herkesin evinde var. Veya herkesin ulaşabileceği hadis kitaplarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın velisiz nikahı geçersiz saydığı, bunun zina olduğunu belirttiğini bugün Sağur Sultan biliyor. Bu hadisi bilmesine rağmen... Hanefi mezhebine veya işte bazılarının kavline uyarak, bazılarının görüşlerine uyarak bu şekilde nikah kıyan bir kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı reddetmiş, onun yerine başka birisinin kendisine adeta Rasul edilmiş şirk koşmuştur. Yani Allah Rasulü ile bir din gönderiyor, o bunu terk ediyor da yani ben Rasul olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı beğenmiyorum hal diliyle bunu söylüyor. Kal diliyle söylemese de hal dili bunu söylüyor. Ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı getirdiklerini beğenmiyorum. Bana Ebu Hanife'nin dedikleri daha mantıklı geliyor. Keşke Allah, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam değil de bu Hanife'i Rasul olarak gönderseydi dercesine e, böyle bir şey getirmiş olur. Allah'a ortak koşmuş olur. Bu sebeple müellif bunu menhece dair eserinde zikrediyor. Bunlar her ne kadar ameli meseleler gibi gözükse de esasında itikadi konulardır. Allah Resulü'nün zina dediği bir şeyi helal saymak diye inanmaktır bu. Allah Resulünün içki içmek diye haram olduğunu belirttiği bir şeyi işte Hanefi mesebinde sarhoş etmedikten sonra üzüm dışında elde edilenlerin e, içkilerin sarhoş etmeyecek miktarını içmek caizdir demeleri gibi vesaire vesaire veya işte Fetullah Gülen gibi bazı hokka bazılarının işte birkaç yudum içki içmeniz. Davetin maslahat açısından caizdir. Başınızı açmanız davetin maslahat açısından caizdir gibi şeyler söylemeleri. Bunlar hepsi aslında itikadi meselelerdir. Yani mücerret ameli mesele değil. Müellif Raimullah bu sebeple akideye dair bu eserinde, menhece dair bu eserinde akidevi esaslarla beraber akideyi ilgilendiren ameli meseleleri de zikretmiştir. Çünkü el sünnetin itikadında iman Tanımına kalbin, dilin ve ağzaların ameli bunlar hep birlikte dahildir. Yani ağzaların amelleri imandandır. Bu ne demek? Fiillerimiz, amel olarak işlediğimiz şeyler itikatla, imanla alakalıdır. Namaz bir imandır, abdest bir imandır, şükretmek bir imandır, tevbe bir imandır. Bunun gibi Bunların hepsi amel olsalar da iman isminin kapsamındadır. Kur'an ve sünnette böyle geçmiştir. Fakat Maturdi'yi akidesi, Cehmi'yi akidesi ve Mürci'yi akidesi amelleri iman kapsamından çıkardıkları için ameli meselelerde Allah'a ve Resulüne muhalefeti neredeyse hiç önemsiz bir konuma indirmişlerdir. Yani bir kimse Allah'a inansın yeter. Ne işlerse işlesin. Bu raddeye getirmişlerdir. Tabii ben en aşırı ucunu söylüyorum. Bunların mertebeleri var. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illallah ente vahdeke ve esteğfiruke ve töbü